صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli dinleyenlerimiz birkaç husus paylaşalım. Vaktin el verdiği kadar Ramazan Şerif'in faziletleri hakkında tabii neleri kaçırdığımız neleri kaçırdığımızı da kaçırmakta olduğumuzu da göz önünde bulundurmak için ve bundan sonra daha gayretli olmak için inşallah efendim birkaç gün de kalsa birkaç saat de kalsa birkaç dakika de kalsa insan kazanmak durumundadır. Kazanması lazım. Yani Ne kadar ne kazanırsa kar kabilinden bakması lazım. E, bugüne kadar da gevşeklik yapıldıysa, bu mübarek gecelerde son on gecelerdeyiz. Bu gece tek gece değil. 24. gecedir. Fakat e, bu gecenin de bir önemi var. Bu yüzden e, önümüzde yani iftar edeceğimiz bu mübarek gecede e, hakkında e eh, Ahmet İbn Hanbel'in, eee Radiyallahu Tahberi'nin işte Taberani'nin birçok kaynak beyk'i yani diğer birçok okuduklarım da bu kadar kaynak yok. Yani diğer birçok okuduğumda bir kaynak, iki kaynak da yetiyor bize ama e, bu, bu çok kaynakları olan bir hadis-i şeriftir. An vasile temles kayradiyallahu teala an-ne resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem قال "Fünzil el-Kur'an li-24 min Ramazan." Kainat efendisi buyurdular ki Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerifin 24'ünde indirilmiştir. Ne bize ne bundan? Bize ne bundan olur mu? E i̇şte Şehrü Ramazan ellediyuz Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi ayette. İnne anzelnahu kadir. E Kadir gecesinde indirdik. E şimdi bu hadiste e, bayağı güçlü kaynakları çok sıhhatli bir hadis. E bunda da buyuruyorse ki 24'ünde indirildi. Ne olacak şimdi? Birleştirdiğin zaman ne oluyor? Kadir Gecesi olma vaatik güçleniyor. Ya işte tek geceleri demediniz mi şimdi bir de çift mi eklediniz? Ya biz eklemedik mübarek benim laflarımı hep yanlış anlıyorlar. Ben olanı konuşuyorum. Olmayan nasıl uydurayım ya? Ama biz ihtiyatlı olmak durumunda değil miyiz yani? Önümüz zaten on gece ya on gecenin hepsini ibadetle ihya etsen. Zaten niye sallallahu aleyhi itikafa giriyordu? On gece on günü tamam camide mescitte ibadetle ihya diyordu. Anlasana ki bu burada var. Şimdi bu gece 24. gece bundan dolayı sahabe-i kiram ve selefi salihin yani geçmiş büyükler ilk üç asır ehline ekseri zikrediliyor bu tabir. İlk üç asır ehli en hayırlı olan e işte sahabe tabi'in tabi 24. geceyi ihya etmeye çok önem vermişlerdi. Kitaplarımızda böyle zikrediyor. İbn-i Recebel Hanbeli'nin Lataif-ül var. Ee, yani bu kitap senenin, aylarının, işte günlerinin de ilgili vazifelerden bahseder. Ee, çok muhteber bir kitaptır. Bu kitapta diyor ki sahabe ve tabi'in, e, selef-i salihin e, 24. gece ihya'ya çok önem verirlerdi. Bak bu şimdi hepsi hakkında olmayan bir görüş. Ve bu gecedir yani. Bu şimdi işte iftarla geleceğimiz gece. Enes İbni Malik radıyallahu teala'nın, Hazretleri sahabeden 21 24. gece olunca yani bu mübarek gecede gusül abdesti alırdı. Şeyh Nesipli Malik kafadan iş yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 10 sene en yakın hizmetinde bulunduğu için tam sünnetleri öğrenmiştir ve çok hadisleri rivayet eden bir sahabe. Gusül abdesti alırdı. Bak sen, işte bu bir sünnettir. E bunu sahabe yapmış. Ya sahabe kafadan iş yapmaz. Sahabenin yaptığı da sünnettir. Çünkü neden o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görmüş e siz zaten geçen de Bukhari hadisi de geçmiyor muydu ki? On gecenin her birinde kusül alırdı. Akdesele beynel aşayin. Bu Bukhari. Akşam yasa arasında yani. Beynel ezanen diyor. İki ezan arası akşam yasıyı kast ediyor. Kusur alırdı diyor on geceler. Demek ki haftayken onu istisna atmış, niyet etmiş. Abdest alır gibi yani. Sallallahu aleyhi ve sellem abdest şeklinde kusül alırdı. Nirtikaftayken. Şimdi şimdi onun için bu sünnet zaten Hazreti Enes'ten de öteye Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetidir. Ama zaten insanlar çoğu itikafta değildir. Güsül abdesti almaları çok daha kolay. Sonra güzel kokular sürerdi. Kıymetli kokular öyle. Efendim kalitesiz kalitesiz. Şeyler sürmeyin. Kimyasal. Alkol içerikli olabilir. Alkol içerikli olmasa da hiç yani. Bir kıymeti harbiyesi yok. Hakiki ot sürün. Hakiki gül sürün. Hakiki misk. Hakiki amber. Bulma bakın arayan bulur yani. Ya, bu mübarek geceler için ayırmak lazım bir kenara. Melekler bu kokulardan çok hoşlanır. Onları sürenlere yakın olurlar. Dualarına amin derler. Ondan sonra güzel kokular sürerdi ve güzel elbise giyerdi. Güzel elbise yani işte yeni olması. Yeni olması mühim değil. Güzel yani set avrette güzel cübbe. Her tarafını örtecek bir cübbe mesela. İyi kumaştan olabilir. Güzel elbise giyerdi. Burada en mühimi temizliktir. Yani temiz elbise giymektir. Eski de olsa temiz olması, herkes yeni elbise alamaz. Ama elbisesini güzel yıkamalıdır, temizlemelidir. Sabah olduğu zaman Hz. Enes Efendimiz o işte elbisesini katlardı bir daha iki sene beklerdi. Ramazanın 24'üne kadar o elbiseyi bir daha giymezdi. Sadece 24'ünde gel Bu da ilginç bir şey. Yani Enes İbni Malik gibi bir sahabeden İbn-i Recebi bunu nakletmesi bize çok büyük bir e, hedef belirtiyor. Ve bu gece ihya için teşvik e, eder mahiyet taşıver. Mutlaka bu gecede ibadet ihya edeceğiz. İnşallah. Efendim, ibadet ihya'sında da en mühim şey, zaten geceler bir avuç. En mühim şey nedir? E, Teravihdir. Teravihi asla ihmal etmemek lazımdır. E, bu mübarek gecenin teravihinde yani tabi geçen seneden herhalde hatırlıyorum şimdi bakayım. Burada bizim şeyin sayfanın ayarı kaçmış. 24. geceyi teravih kılanlar için müjdesi nedir? Ve وَاللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ الْعِشِّر۪ينَ اَعْضَى اللّٰهُ kitab-ı بِيَم۪ينَ 24. gece teravih namazı kılan tabi erkekler cemaat takıl kılmaya gayret etsinler. Allah Teala amel defterini salinden verecek saalinden vermek demek, cennete girmek demek. Ya bir gecenin teravisiyle bu olur mu? Yanbarık adam işte. Herkese nasip olmuyor bu teravi? 24. gece. Kime Mevla nasip ettiyse anla ki defterini saalinden verecek o adamın. Ama tabi iman, tabi ki şart ehli sünnete göre inanmak, şart böyle inanmadan, etmeden, haramlardan sakınmadan, sırf bir gece teravi kılmak, farz namazları kılmadan, ya farz namazı kılmayan da teravisi kabul olmaz ki. Ben onu kaç kere söylüyorum sen Hemen diyorsun ki bir gecede bu kadar fazilet olur mu? Bir gecede bundan da fazla faziletler olan geceler var. Ama e Kur'an söylüyor yani yani hadi hadislere inanmıyorsan ayete ne diyeceksin? Bir gece var ki bin aydan hayırlı. E demek olabiliyor. Mevla öyle geceler yaratmış. Dolayısıyla bu kadar fazilet olur mu? Niye olmasın? Ama şartları unutmayalım. Evvela el sünnete göre itikad Ehli sünnete göre inanmayan, kadere inanmayan, alınyasına inanmayan ve Kur'an'daki ayetlerde mucizelere inanmayan mutezile mezhebindeki işte hocalar ilahiyatçılar, şuna bunlar. Bunları dinleyenler, bunlara inananlar inananların. O zaten farz namazını kılsa da kabul olmaz. O ayrı bir şey. İtikata hiçbir şey benzemez. İtikattan sonra salih amel. Burada da İslam şartları devreye giriyor. Beş vakit namaz başında gelir. Beş vakit namazı Kasten kaçıran adam, kaza bırakan adam teravih kabul olmaz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bir damla içki içen 40 gün namazı kabul olmaz. Bu hadis-i şeriftir. İçki kitabında bu hususuna kadar hadis-i şerifler yazdık. Değil mi? Men şeribel kamr Kim içki içerse lem tukbel musalatu erba'ine 40 güne kadar namazları kabul olmaz. Tabi sarhoşken namaz zaten kılamaz. Ayıldıktan sonra kılmayacak mı? Kılacak. Kılacak borçları düşebilir yani Çünkü 40 gün namaz kılmasın demek değil bu ama 40 güne kadar kabul olmaz kıldığı kabul olmaz demek iler, yan gelirleri olmaz faziletleri olmaz borcu düşebilir yani borca borç Onun için sen hem 40 günevel işçi işçisi, şimdi 24 gece Teravi kılsan bile 40 gece içindekiler hiçbir kabul olmuyor zaten yani bu şartların hepsini tek tek sayamam Tek tek sayamam. Ama siz burada akıllı adamsınız da Anlayacaksınız. Şimdi bu gece defterin halinden verir. Bu bir müjdedir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmektedir. Bustan ı Fukara'da da var daha. E ben bunu evvelciki kaynaklarda da gördüm. Sonra benim kaynaklarım Süleyman Ektübanesinden almıştım ama e tabii çok daha evvel, 700-800 sene evvel eserlerde de bu rivayet vardır. Bazıları buna ilişik ediyorlarmış. Teravide bu kadar sevap olur. Ya Allah Allah'ın sevabına sınır olur mu? Fazlı keremine sınır olur mu? Vallahu azzul fazl azim. Çok büyük fazlı kerem sahibim, iyilik ettin mi? Sonsuz ederim Allah buyuruyor. Allah vasiun alim. Her bakımdan geniş Allah. Ne var? Adama defterin halinden vermekte Allah için Celle celal. Ne zorluk var. Ama işte demin ki şartları da haiz olmak lazım der. Tabii hiç günahsızlık şartı koyamayız. Hiç günahsız değiliz çünkü hiçbirimiz. Ama bazı kebair gülahların işte içki gibi efendim, sinak, bunlardan tevbe etmek lazım. Özellikle namazsızın hiçbir amelinin kabul olmadığı kesin hadis-i şeriflerle. Bir içki içenin 40 gün namazı kabul olmadığı kesin sabittir. Bir de namaz kılmayan hiçbir ameli kabul olmaz. Hiçbir ameli. Ne zekatı kabul edilebilir. Ondan sonra efendim ne fitresi yani beş vakit namazın farzlarını kılmayan adamın Hangi ameli ben yapmasın demiyorum Ama hiçbiri Allah'ın de kabul olmayacak Bu hadis-i şerifle Sabittir Ondan sonra Yani namaz hakkında Bu özel midir? Özeldir diyebiliriz Hani mesela ben şimdi nasıl olmayan ayet hadis olmayan bir konuda Konuşamam. Mesela şunu diyemem ki Bir adam faiz yemiş Bu adamın 40 gün namazı kabul olur. Ben bunu diyemem Çünkü hadiste yok böyle bir şey Haramdır, büyük günahtır işte annesiyle zina etmek gibi 70 küsur şubesi var. Bunlar hadistir. Ben bunları derim. Ama namazı kabul olmaz, orucu kabul olmaz demek için nasıl lazım, delil lazım. Kıyas edemeyiz bu işlerde. E o Bundan dolayı ama namazı delillerini gördüm. Beş vakit mutlaka kılın. Yoksa teravihiniz kabul olmaz. Bu kesin bir şeydir. Ama bugüne kadar kılmadım. Tam tevbe edersin. Şimdi beş vakit namaza başlarsın. Geçmişlerinde kaza etmez, niyet edersin. Allah'a söz verirsin. Bu saatten sonra kabul olur. Bak şimdi Kadir Gecesi'ne yaklaşılıyor. Bu gece olma ihtimali var. 25. gece tek gece olma ihtimali var. Ondan sonra 27. gece en ümitli gece geliyor. E bu kadar cehennemden azattılar, beraat alacaklar olacağı şu mübarek mevsimde ahir kumine Nar Ramazan'ın sonu cehennemden beraat alınır, azatlıktır buyrulan şu mevsimde namaza söz vermeyenler, beş vakit namaza başlayıp söz vermeyenler ne Kadir gecesinden bereket umsunlar, ne bayram gecesinde. Onlar dostlar gibi bayram edemezler. Allah'ın dostlarının listesinde onlar yok. Namazsız adam yok Allah dostların listesinde. Yok cennetlikler listesinde. Ya bunu kesin söylüyorum. Bu kadar rahat hadis gördüğüme göre söylüyorum. Namazdan mühim bir iş, amel yok çünkü. Başka amele benzemiyor. Yani namazsızlık hemen hemen şirk. Şirkten bir aşağıda geliyor. Şirkle arasında başka mertebe yok yani. Zina etmekten de beter, içki içmekten de beter, kumar oynamaktan da beter, faiz yemekten de beter. Bir namazı bir namazı kasten terk etmekten. Onun için ben size Allah için duyuruyorum. Hemen namaza söz verin, 5 vakitte başlayın. O arada da e, bu gecenin teravihini kılın. Biz Hanefiyiz. Hanefi de kaza borcu olan kılabilir nafilele. Evet. Ama velakin daha da gerisine gidersek El-Esnedi itikadından bahsediyorum. Evet, her kim El-Esnedi itikadından kıl kadar karış kadar ayrılırsa o lem yekun Allah ne farzını kabul eder ne nafilesini kabul eder. Zaten o zaman farzı da kısa kabul etmiyor. Çünkü neden? İtikadı bozuk. Bir itikadı düzelteceğiz. Bizim iman İslam ilmanın ilk bölümü buna kefildir yani o kadar bir şey doğru inansa. Yani öğrenmek bakımından konuşuyorum kısa da olsa. Çünkü ilmi kelamın derinliklerine girmek avam nasıl için caiz değildir hatta mahzurludur, sıkıntılıdır yani. Yeter herkesin anlayacağı dilden yazılmış. Ondan sonra farzlar. Beş vakit namaz. Zaten orucu tutuyorsunuz. Elhamdülillah oruç daha kolay geliyorsa. Beş vakit namaza göre. Beş vakit namaz daha zor geliyorsa. Allah onu da kolay etsin size. Estağidu billahi fe emmâ menûl. Úti iktâb-u biyemînî. Fesevfe Her kim amel defteri sağ elinden verilirse hesabı çok kolay görülecek. Çok kolay görülecek şu demektir. Hadis-i şerifte var. Yani men okuyan hesaba helak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men hesaba çekilen mutlaka azap olur. Ayşe hanımımız buyurdu ki bu okudu. Dedi ya Resulullah evlâ buyuruyor ki e, defteri halinden verilen hesabı kolay geçecek. Sen de buyuruyorsun hesaba çekilen mutlaka azap edilecek. Yani anlamak için sordu Ayşe hanımımız. İyi ki sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki daki, o seni anladığın gibi değil. İnne madaki'l arz o kolay hesaba çekilir demek sağ elinden defterini alanın ona gösteriliyor. Bak bunlar bunları yapmışsın. Böyle niye yaptın, neden yaptın, nasıl yaptın, niçin yaptın gel bakalım. Öyle denirse yandın. Mutlaka sonu azap gözüküyor. E kolay hesaptan kasıt ne? Kolay hesap neden, niçin değil. Kolay hesap arzdır buyurdu. Arzdır ne demek? Gösterim, sunum, sunum. Yani diyecekler ki bak namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, teravih kılmışsın görüyor musun? Maşallah diyecekler sana. Hiç seni... Şeye sokmayacaklar zora O zaman işte Sağ elinden verilenler Hesabı kolay get getirilecekler Onlarda demek ki teftiş yok İşte onun için bu gece Teravih kılan sağ elinden alarak Çok önem geliyor iş dönüyor dolaşıyor Birbirine ekleniyor Yani bu gecenin teravihine önem verelim Değer verelim hep makbul dualarımız Hakkımız var onu da okuyacağım şimdi Sağ elinden verilme meselesini Temin edecek birçok Faziletli amellerde bu müjde var ama bu gecenin teravihinde özellikle var. Bir daha 24. gece. Bir daha seneye kadar da yok. Varsa da biz var mıyız? Bir daha sene. Onun için biz bunu ganimet bilelim. Defteri salinden alabilmek için. Yoksa yandık. Çünkü salinden alamayan soldan alırsa cehenneme gidiyor kesin. kitabı mâmenü te kitâbı bu şimâli. E, fekûl yâleyteniyle mutekitâbiye. Keşke ki bu kitle defter bana verilmeyedi diyecek itatil kalfaya Keşke ölüm benim işimi bitireydi bir daha dirilmeyeydim diyecek soldan alırsa e sağdan almayan nereden alacak abi bu anni maliye hele anni Sultaniye Malım beni kurtaramadı gücüm itibarım saltanatım devletim vardı dünyada işte makam mevki bürokrat bilmem ne neydiyse yani saltanatım elimden gitti diyecek e şimdi defteri sağden almak ne kadar büyümiş Anladım alamadım mı durumun en aşağı bu zaten ve memenü kitabı ara sırtın arkasından verilirse bu da üçüncü bir şekil bu hepten ölüm neredesin diye bağıracak çağıracak helak olacak. Onun için akıllı olalım, uslu olalım. Barak Ramazan-ı Şerif'te kazançlar dağıtılıyor, ganimetler saçılmış her tarafa. Her gecesinde ayrı faziletler, meziyetler. Niye biz mahrum olalım arkadaşlar? Bir dizi için, bir sinema için, evde oturup da çekirdek çitlemek için. Değer mi ya? Cemaate gitmiyorsun teravih ya. Mutlaka defteri halinden almak lazım. Bunda ne yok? Bunda lüksümüz yok. <gülüyor> Alamadım bu cehenneme. Yani lüksümüzü mecbur alacağız. ve لَوْ اَرْبَعُنْ وَعِشْرُونَ اَدَّامَةً مُسْتَجَابَةً Bu da acayip bir müjde. Yani 24. gece Teravih namazı kılan kişiye 24 tane yüzde yüz kabul makbul dua hakkı verilmiş. 24 tane neden? 24. gece ya. Gerideki gecelere göre hiçbirinde bu müjde yok. Bazı hanım kardeşlerimiz uyanıklar, geçen seneden beri bunu unutmamışlar. Bu geceyi bekliyorlarmış. 24 dua kullanacağız diyorlar. Ya 24 dua. Ben dedim size ki 24 tane. Teravih bitirdikten sonra kabul hakkınız var. Nasıl yapın? Ben size söylüyorum. Mutlaka her iki dua salavat arasında kalsın. Salavat arasında kalmayan dualar Allah'tan mahcubtur. Perdeli, hicaplıdır. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu dual mahcubun anillâ Hatta yusallâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. var. Bana ve eli beytime salavat edilmedikçe bütün dualar Allah'tan perdelidir. Allah'la arasında engel olur. Salavat okunursa dua işleme girer. Onun için 24 dua hakkınız var. Ne yapın abi? Hemen namazı bitirse ama dünya kelam konuşmayın. Çok dırdır yapıyorsunuz. Camile de başlıyorsunuz. Biter bitmez başlıyorsunuz. O zaman sular getiriyorlar size hava sıcak diye. Hemen su içmeye falan başlıyorsunuz. Namaz aralarında içmemek lazım. Namaz aralarında dünya kelam konuşmamak lazım. Çünkü teravi aralarında falan bu lağva girer. Lahiv yani günah değil ama dünya işi. O zaman ne oluyor? Namazın mertebesi düşüyor. Hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Salatun ala, itrid salati. La lağv ve beynuma kitabu fi 'iliyye. Bir namazın ardından bir ikinciyi kılarsan işte kuşluk. İftrak evvabin 6 rekat peş peşe teheccüd işte 12 rekat peş beşe veya yani neyse 4 rekat, 6 rekat ne kılıyorduysan. Eğer ara vermeden arada lağv yoksa. Lağv ne demek? Arada oturup 10 kere subhanallah dedim. bu lağv değil. Bir cüz Kur'an okudum, bu lağv değil. Bunlara mani var mı? Yok. Bunlar ibadet. Yani namaz aralarında mesela Mekke'li tavafta ne yapıyorlarmış? Her dört e, teravihte dört rekat bitince bir tavaf yapıyorlarmış. Tavaftan sonra teravih devam ediyorlar. Arada tavaftan sonra tavaf namazı girer vacip. O iki rekatı da kılıyorlarmış demek ki. Yeniden teravihe başlıyorlarmış. Mesela altıncı şeye, ikiliğe. E, demek ki lagif yoksa namaza ara verebilir. Çünkü zaten teravih terviheden geliyor. Terviha rahatlamak demek. Her dört dekatta bir dört dekat kılacak kadar oturmak lazım. Esas sünnet. Otururken de kimi diyor kimi arada nafile namaz kılıyor kalkıyor, kimi kazasını kılıyor. Esas e, sünneti, teravihin bu. Ama tabii Kabe'de de bu yapılmıyor. Mekke Medine'de de yapılmıyor. Mesela sünnete uyulmuyor zaten orada. Yani hemen hem teravih-i kılıyorlar, hem o kadar uzun kılıyorlar. Arada da hemen selam verirken adam öbür tarafa selam verirken imam o da şiş koymamlar da var. Nasıl da kalkıyorlar zıplıyorlar ben anlamadım. Birden Allah'a haber diyor. Ben de şaşırıyorum. La bu adam nasıl kalktı diyorum. Namazın selamını ayakta mı verdi yoksa diyorum. Çünkü biz de hızlı kalkıyoruz adamın seyri. Halbuki o arada terviha var mesela te bir. Hani bizde yine bir Allah'a mesalli bir şeyler Osmanlı'dan kalma bir, bir dinlenme şeyi var. Onlarda hiçbir şey yok. Doğru bir şey diyor falan. Sürete muhaliftir. Çünkü Medine ehli de Arada nafile kılarlar. Mekke'li ile arada tavaf yaparlar. Dörtte bir. Yani her dörtte bir. Bundan dolayı efendim ama teravih kılana 24 makbul dua aldığı için bu duaları ben diyorum ki size teraviri sonuna bırakın. Yani teravih bitmemiş ya çünkü. Aralarda dua hakkı kullanılmaz. Zaten imamlar sizi beklemez. Tekbiri kaçırırsınız. İfis-i Tehbi'nin. Sonunda ne yapmayın? Lahiv yapmayın. Arada da yapmayın. Teravih aralarında birine bir laf söylemeyin. Telefonda mesaja bakıp bir mesaj geri dönmeyin. Dünya kelamiş konuşmayın. Su falan içmeyin. Bunu yaparsanız lağiv olur. Yani lağiv boş iş, dünya işi. Ne olmaz? İlliyine olmaz. Çünkü ne buyuruyor hadis şerifte? iki namaz arasında eğer boş iş yapılmadan hemen öbür namaza durulursa ama ne dedim? Dua mani değil, Onlar lağiv değil. Böyle olursa ne olur? O defter yani o amel o namaz yazılır. Nereye? ulliyyine Ne kaç defadır anlatıyoruz ve ma adrake ma ulliyyun kitabı merkum yeşhedül mukarrabun yüce bir divandır dosyadır en yakın Allah'a manen yakın edilmiş melekler Hazreti Cibril gibi en yüce melekler o dosyanın yanında duruyorlar onların makamında ki Hazreti Cibrillerin makamındaki büyük dosyaya senin o namazın kayda geçer ama iki rekat kıldın. arada bir ne haber dedin bir daha iki katkıldın o dosya geçmez namaz onu demiyorum ama yüksek bir fazileti kaçırır bunun için sizde e, aralarında lakıf yapmayın sonunda da lakıf yapmayın ve sonunda da dünya kelamı kimseyle konuşmadan camiden çıkarken mutlaka konuşursunuz camiden çıkmadan hanımlarda seccadelerinde hemen ne yapın efendim 24 dua hakkınızı kullanın. Ama hoca benim 24 tane isteyeceğim yok. 24 de yetmez, 244 de yetmez. Benim çok var. Ama sizin ne kadar var bilmiyorum. Ya çok var, 24 fazla geldiyse birini Suriye'nin kurtuluşuna kullanın. Birini Filistin'in kurtuluşuna kullanın. Birini Yemen'deki Ehli Süret'in kurtuluşuna kullanın. Birini Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için kullanın. Birini işte Bukhara'da şurada burada birçok memlekette efendim hapislerde bulunan el üstün etmiş mazlum esir kardeşlerimiz var. bulunan hapislerden kurtulması için kullanın. Kullanı da kullanın. Ben size dolu dua sayarım. E mesela birini de bana kullanın. Birini değil fazla geliyorsa dört beşini de bana kullanabilirsiniz. Sohbetlerin her eve her ocağa girmesi niyetiyle kullanın. Allah'ın tesir yaratması herkesin bu yola dönmesi için kullanın. Sünnet, Mustafa İslamoğlu'nun bidat ehlinin şianın e, itibarı görmemesi için kullanın. Mehmet Okuyan'ın işte bu batıl görüşlerini yayamaması için kullanın. Aziz Bayındır'ın bu milleti saptıramaması için kullanın. Bunların Allah itibarını alsın. Bunların Allah teala konuşmalarının seslerini Allah dursun. Ne var? Kötü mü konuşuyorum? Milleti gahur ediyorlar. Kaderi inkar ettirdiler. Amentü Ben ne diyeyim de ben nefsim için konuşmuyorum ki bir şey. Bayağı bir dua ısmarladık size ha bu gece. Siparişler çok. Ondan sonra karınıza kullanın. Uşağınıza, kuşağınıza kullan, araba istiyorsun, ne istiyorsun? Allah'tan ne istersen ver. Allah zengin ve min fazlı. İsteyin benim fazl keremden, Allah buyurur. Mevla istemeyene kızar, herkes isteyene kızar. E Allahu yaghzabu in tarakte ve bu ne yadem hayne yselu Allah istemiyor bu kulum bana muhtaç değil mi diye kızar. Ama Adem oğlundan istedin mi bir ikinciye kankşeredir istiyorsun ya. İkinciyle üçüncü de patlar. En cömerdi. Mevla, iste kulum niye istemiyorsun? Niye istemiyorsun? Her gece isteyin. Hel min salim. Var mı bir şey isteyen? Yani? Kimler cehennemden azat olmaz be? Ya? Azat olmanız için neler yapmanız lazım? İstigfar etmeniz lazım. Berat almanız için. Mevla'ya çok yalvarmanız lazım. Bu gece 24 duanızı kullanırken şöyle yaparsınız. Allahu salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. En kısasını söylüyorum. Allahu salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi. Seyyidine de olur. Seyyidine Muhammed ve ala al Muhammed. Bizim milletin bildiği en kolay sıga bu. Bir kere salavat okuyun. Ondan sonra dersin ki ya Rabbi, arada üç ya rahimin diyebilirsin. Ya hayyve kayyum ya bedi'ye issemavatü el erbi ya del celal vel ikram bu da üç kere denirse çok güzel olur. Ya rahimin üç kere denirse asla ödü Dersin ki e, işte Ya Rabbi benim işte çocuğum olmuyor. Bana hayırlı salih bir e, zürriyet bir çocuk nasip eyle. Mesela bir dua buna kullan. Çocuğun yok ise. Ondan sonra Ya Rabbi işte işim yok. Evleneceğim. Ya Rabbi hayırlı eş. Veya çocuğum beni dinlemiyor. Namaz kılmıyor. Ya Rabbi çocuğumun ıslah için namaza başlat. Ya 24 nedir size ya? Sizin gibi benim gibi dertli adamlar için o kadar meselemiz var ki bizim. Ama ben ekseriyetini ümmet meselelerine tercih ediyorum. Yani ümmetin kurtuluşu ve sohbetlerin tesiri ve insanların hidayete gelmesi. Biz onlara acırsak Allah da bizi acır. Onun için bu milletin bu Lale Gül'den yapılan bu yayınlara bu sohbetlere tamamen dönmesi yönelmesi ve bu sohbetlerinden başka batılı elinin, bidat elinin laflarına kulak vermemesi için Allah kalplerin Allah'ın yedi kudretinde Celle Celaluhu bir anda düzeltir bu milleti. Bayağı da bir zaten dinlenme var. Elhamdülillah. Şimdi bir azat olmak lazım. Berat almak lazım. Evet. Bu mübarek geceler işte bitiyor. Artık birkaç gece kaldı. Sayılı, sayılı günlerin de sayılısı yani bu. Onun için Ebu Ureyre radıyallahu aleyhi edilen hadis-i şerif, Tirmizi hadis-i şerifinde yani tabii ki eee rivayetler fazla acaba vardır bunları cem etmek lazımdır. Ee, gece midir gün müdür meselesinde azatlılık beraat. Akhirukum minen zaten soru cehennemden beraattır. Azat mevsimindeyiz. Yani son 10 gün itibariyle. Ya muhtikar rikap kere okuyoruz onu her gün. Efendim. Ama bu hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. Yani İbn Mace'de var, İbn de var. Ve lillahi teka'u minen nar ve zelke kullu leyla. Yani Ramazan ayı hakkındaki Ad-i Şerif'tir. Ebu Hureyre ravisidir. Radıyallahu Teala. allah Teala'nın Ramazan ayında cehennemden azat ettiği, beraat verdiği kişiler var. Bu ne zamandır diyor? Külleli her gece. Buradan anlaşılıyor ki gecedir. Yani cehennemden azatlık alacağımız son 10 günler ve gecelerden de hangi dakikalarında bunu kollayalım, kovalayalım, istiğfarı artıralım, beraat isteyelim, cennet isteyelim, cehennemden sığınalım deyince gece. Peki bu hadis-i şeriflere göre geceden sonra yine şeyde de var, yani iftar olması meselesi yine İbn-i Mace'de ve Ahmed i Hanbel'de geçen hadis-i şerifte de, şimdi gecenin hangi dakikaları? Bu da Cabir adı Allah'tan gelen hadis-i şerifte, İnni kulli fitr ve tekammin-en ve Her iftar anında şüphesiz Allah'ın cehennemden azad ettiği, beraat verdiği kulları var. Her iftar anında. Bu da her gecedir. Demek ki iftar anı artık geceye geçmiş oluyor. Ezan okunma anı güneş batma anıdır. Zaten biraz da herhalde battıktan da bir iki dakika paylı oluyor takvimler. Hani gözle gördüğümüze göre battığını görüyoruz. Bir zaman sonra hani ezan oluyor. Demek ki artık geceye geçiyor. Her gecedir diyor Berat. Her gecedir ama Hz. Cabir hadisinde de ne anladık şimdi? İftar vakti olduğunu anladık. Ramazan'da olduğunu zaten öbür hadiste anladık. Son onunda olduğunu diğer hadiste anladık. Ahiridir diyor. Son 10'unda oldu. Bu öbür hadiste gece olduğunu anladık. Yaklaşıyoruz şimdi böyle. Hedeften isabet edeceğiz daha. Hadisleri bilmeden ilimsiz ne olur cehaletle? Ondan sonra ne buyurdu? İftar anı buyurdu. Yani şimdi yaklaşıyor. Sizin şimdi tesbih elinizde mi? Zikir dilinizde mi? Subhanallah ve hamdi. Yüz kere okuyan azat olmaz mı ya? Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. Müslüm hadisi be. Tam güneş batmak üzere şimdi. Ya mübarek oturduğunuz sofraya hazır. kaşık lazım, tabak tuz lazım. Ya o bir ve hamdi oku be adam ya. Yüz kere oku ya. Ondan sonra ya mühtikari oku. İstigfar'a devam et. Buyurun. Dört şeyi çok yapın, dört hasleti çoğaltın. Dilimizde tüy bitti bu hadisleri vergi okumak lazım. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Haslatani turduu nebi ma rabbekum. O haslatani lahi İkisi zaten onsuz yapamayacağınız zarur isteğiniz, cennet isteyip cehennemden sığınacaksınız. Şahadeti çok yapın, istigfarı çok yapın. E şu saatlerde ne işimiz var mübarek insanlar? Bu azat var, beraat var. Evet. İbn-i Mesut radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte, وَلِلَّا عَزَّ وَجَلَّ عَنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَى رَمَضَانْ كُلِّ لَيْلَةٍ مُتَكَاوْ مُنَنْ نَعَرْ Her iftar vakti, Ramazan ayında, her gecenin iftarında cehennemden azadlılar var, sittûn Elfen. Bu hadis 60 bin diyor. 60 bin. Bu tabi Beyak-ı Şua, Buliman'da var, Müziri Hafız de var, Tergib'de var. Bu 60 bin diyor. Peki. İbn-i Abbas radıyallahu tealaam, Şimdi sırayla gelirsek. Hasan radıyallahu anh'tan geliyor hadis-i şerifte. İnnella azze ve cel fîkûlillâitim min Ramazan te'miyeti el fi atîküm minennâr. <gülüyor> Ramazanın her gecesinde efendim altı yüz bin. Fakat burada iftar vakti demiyor. Ama gece diyor. Altı yüz bin beraatli var. Feizâkâne âhûr leyletine âteke bi'adedi memmada. Onu evvelceki derslerde söyleyeyim. Son gece olucu o 29. gece acayip. Yani 28'i 29'a bağlayan olacak bu sene. 30 olmadığından. O son gece geçmişin tümü kadar bir daha beraat verecek. Ya, o, o gecede de af olmayan kişi kafayı duvara vursun yani. Çünkü burada zaten efendim, 600 binden büyük bir rakam çıkıyor. Bununla da kalmıyor. Bu da Beyakı Şuhabül İman'da var. İbn Abbas radıyallahu anhüma'dan gelen, Beyakı Şuhabül İman'da var, Abdülkadir Geylani Hunye'de var, Tembül dolu kaynak var. Burada da diyor ki velillah cevel fi kulli yom min ramazan. Her gün diyor ama indel iftar. Bu da iftarın bir tarafı gün ya. Günün bitişi. Onu bazalıyor. Her iftaranında elf elfi atiqin minen nar. Kullu kadistu cebnara. Rakam çıktı, çıktı, çıktı geldik. 1 milyon kişi cehennemden beraat alacak Ramazanda. Her gece iftarda bir milyon. Ama bunların hepsi nasıl bir adamlar biliyor musun? Zaten cennetlik adamlar değil. Cennetlik adama beraat vermenin gereği yok. Yani cehennemden beraat herkes isteriz ama gereği yok. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş. Yani bu eden evvel ölselerdi, bu iftara kavuşmadan ölselerdi mutlaka cehennem kesinleşmişti. Ama bu iftarda Allah acıyacak oruçlarına başlayacak bir milyon her iftarda. Son gece bir o kadar daha 29 milyon 1.9 milyon daha cumaları saat başı Ey Allah'ım bu Ramazan'da da affolmayan daha ne zaman affolacak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Teala cümlemizi affı mağfiret eylesin şu saatte. Beratlerimizi ihsan eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem.